Bir gün sıcakta giderken güneşte çok yandı, bayağı terledi bunaldı. Ya Rabbi dedi, ben dedi bir gün bu sıcakta dayanamadım da bu güneşi taşıyan melek güneşin dibinde güneşi kanadıyla çekiyor, götürüyor. Güneşi, bulutları, yağmurlar, yağmurları, e, ayı, yıldızları kim sevk ediyor? Melekler görevli melekleri var götüren Sen de tabi şimdi böyle Göremediğin için Bir de bakıyorsun sabah güneş buradan çıktı Akşam nereye gitti? Buraya Ne kadar mesafe var? O güneşin doğduğu yerden battığı yere Uçak gitse kaç saatte gider? Doğduğu yerden Battığı yere O güneş oradan oraya koca Dünyadan kaç kat büyük? Kaç Yüzlerce kere, binlerce kere büyük. Oradan oraya geldi. Şimdi bir araba görsen Bir de baksan Şoför yok. Bir daha baksın bana Hemen ne dersin? Uzaktan kumandayla işte. Değil mi? Hiç der ki araba kendi kendine gidiyor. Yine mutlaka uzakta ne var? Çocukların arabaları var. İyi ki Oradan anlıyorsunuz meseleyi yani. Böyle buradan basıyor, oradan gidiyor ya. İşte öyle arabada gidince ne diyeceksin? Uzaktan birisi bunu kumanda diyor. Yoksa bu araba kendi kendine gider. Peki güneş gidiyor oradan oraya. Ay dolanıyor bacayı. Bu taraftan bu tarafa. Bir gece ay nereden çıkıyor? Akşam görünmeye başlıyor. Sabaha doğru ay nereye gidiyor? Ta nereye gidiyor? Güneş bir günde nereden nereye gidiyor? Ondan sonra ben dediğim zaman ki bunları melek götürüyor. bu dedi, "Haydi ya, melek bir şey görmüyoruz." Zaten araba gidiyor kendi başına desem, deli misin hoca diyorsun. Ondan sonra sen kalkıyorsun diyorsun ki güneş kendi başına gidiyor diyorsun. Şimdi kim deli? Kim deli? Rapor verin. Hadi bakalım rapor. Kim derse ki güneş, ay, yıldızlar kendi kendine gidiyor, o zır deli. köyde de yer yok. Ama yani araba gidiyor, kendi kendine gidiyor diye kimse inanmıyor. Deliye bile dersen ki hadi be diyor. Kendi kendine gider mi? Değil mi? O zaman güneşin meleği var. Dedi, ya Rabbi bu güneşin meleğine çok salat et, yardım et ona. Böyle dua diyor. Güneşin amiri melek de bir kere dedik ya Rabbi müsaade edersen şu İdris aleyhisselama bir dünyada gideyim de ziyaret edeyim ona görüneyim. Bana hiçbir kimse dua etmedi bugüne kadar bir bu salavat okuyor bana dedi. Meleklere salavat okunur. Geldi ziyaret etti, görüştüler, ettiler. Onun ibadetlerini biraz izledi. Sonra İdris Aleyhisselam durmaz etti. O İdris Aleyhisselam da dedi ki: "Ya ben dedi duyduğuma göre dedi senin Ezra Aleyhisselam'la aran iyiymiş." <gülüyor> o da dedi ki: "E görüşürüz." dedi ya yani melekler tabii görevli melekler. Ee, yani görüşürüz ederiz falan. Ya dedi "Benim de onunla bazı işlerim var ama bir aracı olsan da falan." Görüşsek Sonra Aydınrail Aleyhisselam da tabi kulların amelleri Meleklere arz ediliyor Aydınrail Aleyhisselam da dört büyük melekten biri Meleklerin peygamberlerinden biri O da e, İdris Aleyhisselam'a Çok aşık ne dünyada ondan fazla Amel eden yok ya herkese duyuluyor bu Nasıl ki şimdi Dünyada bir şey oluyor herkes duyuyor ya E burada şimdi bir adamın salih ameli olsa Onun görevli melekleri Onu arz ediyor Rabbime Dosyalar karşılaştırılıyor Berat geceleri biliyorsunuz dosyalar alınması var Senelik dosyalar var Aylık arz var, günlük arz var, haftalık arzlar var Rabbimize ameller arz ediliyor Senelik arz Şaban ayında olacak inşallah önümüzdeki ay İnşallah Acil Aleyhisselam da onu tanıyor, seviyor Onunla görüşmek istiyor Bu güneşin amiri Melek de ee, buna bir aracılık edince Ezra Aleyhisselam diyor Rabbimden bir izin isteyip müsaade ederse ben de onunla çok görüşmek istiyorum diyor geliyor efendim 4 gün seyahate çıkıyor ya İdris Aleyhisselam her ay, hafta yani seyahat ne demek Allah yolunda işte çıkıyor Allah'ın ayetlerini görüyor işte zikrediyor, ibadet ediyor, milletle uğraşmıyor 3 gün milletle uğraşıyor 4 gün gidiyor geldi selam verdi ey Allah'ın peygamberi ee, Senle arkadaş olmama izin verir misin İdris Aleyhisselam tanımıyor Melek olduğunu değil insan şeklinde geldi Ezra Aleyhisselam böyle aynı Senin gibi falan insan Şimdi böyle insan olarak Gelse aramızda kimse kalmaz burada Herkes kaçar Çünkü bu boşuna gelmez diye Geldi tanıtmadı kendisini dedi Selamünaleyküm, Aleyküm Aleykümselam müsaade var mı e Ne olacak e Dedi işte ee, senden biraz dedi, e dedi ben zaten insanlardan kaçıyorum, bu dört gün ibadete ayırmışım dedi. Sen ben nereden buldun şimdi? Kimse beni görmedi nereye gittiğimi. Ya dedi, ben Allah'ın bir kuluyum dedi yani. Bana da dedi bir izin verirsen, seni Allah'ın peygamberisin dedi. Seninle beraber olayım dedi. Tamam da dedi, sen dayanamazsın dedi benimle arkadaşlar. Ben az yerim, az uyurum, az içerim, sıralı ibadet. Sen dedi bu sefer bana yani e, yük olursun yani ben kalkarım sen seni kaldıracağım edeceğim sen ne mi uğraşacaksın gibi sen dayanamazsın dedi. O da içinden diyor ki sen mi dayanamazsın ben mi dayanamam. Görüşürüz diyor. Dedi inşallah dedi Hz. selam diyor. Umarım inni yarcu yük yükö veren Allahu Umarım Allah bana bir güç verir dedi ya. inşallah dayanırız falan. Artık bir gün bütün yol boyu gittiler. Zikir, ibadet, namaz, şükür falan hiç yemek, içmek. Biz olsak 2 saat gitti mi? Hep bir mola verelim arkadaşlar. Çay içmedik. Zaten sigara içiyorsa hiç dayanamaz. Ondan sonra ya bir arkadaşlarla yola çıkıyorum. 3 saatte bir karınları acıkıyor ya. Ondan sonra bana diyorlar ki "Hoca senle gezen aç kalır." E ben de şeker hastasıyım. Bir dilim yiye yiye, yiye, yiye. kanım küçülmüş. Yemek de yiyemiyorum ki ben. Hakikaten İnsülün falan vurmasam 2-3 gün yemeden dururum. Fakat insülin insülün vuruyor, şeker düşüyor. Mecburen işte karbonhidrat almamız gerekiyor. Bir dilim falan. Sabah bir dilim yorum ondan bazı kere oluyor akşam 10-12 falan. Yanımda adam geziyor. Ya hoca bizi açlıktan öldürdün. E niye öldürdün? Git oradan tost yaptır ya. Bana ne ya? İlla lokantaya mı gideceğiz? E şimdi yemek yok, içmek yok, bir şey yok. İdris sen bakıyor bu dayanıyor mu yani. Tık yok. Melek yahu zaten yemiyor içmiyor ki. İdris Aleyhisselam'da onu bilmiyor. Şimdi bir gün geçti. Ee artık akşama doğru bir yere vardılar. Bir koyun çobanı gördüler. Ezra Aleyhisselam İdris Aleyhisselam'a diyor ki Ey Allah'ın peygamberi biz diyor çıktık seyahataya ya. Nerede geceleyeceğimiz belli değil. Belki diyor gideceğimiz yerde de yemek de bulamayız. Onu da imtihan ediyor şimdi. Yemek de bulamayız burada da hazır bir çoban bulduk biraz süt sağdıralım da yanımıza biraz süt alalım gece nerede kalırsak da bir süt içeriz halbuki kendisi için değil bir bakıyor ki onun durumu nasıl tevekkülü nasıl yani akşam oldu bir şey yemedi ama İdris aleyhisselam tabi e, oruçlular diyor ki iftarı diyor sütle yaparız bazı yeter diyor yani sütle iftarız bizde hiç süt falan Hurman falan. Biz dedi ki, doktora demiş ya. Periz listesini. Yemekten önce mi yiyeceğiz sonra mı yiyeceğiz doktor bey? Dedi. Şimdi siz şimdi burada oruçluydunuz, iftar ettiniz falan. Tabii evde hazırlık vardır size şimdi. Siz burada geldiniz falan. On dakika ne yutturabilirseniz millet ondan beş gün oruç tutuyordu. Sizin şuradaki beş dakikada yediğinizle biliyorsunuz. Üç hurma beş hurma götürürsen beş dakikada sen otuz hurma da yersin. E yani sahabe bir hurmayla harbe gidiyordu tabii ki. Dedi yani biraz süt alsak dedi Akşamda bir yerde nerede geceleyeceğimiz belli değil Dedi çıktık senden Allah yoluna. İftar yaparız İdris Aleyhisselam hemen bozuldu <gülüyor> O da onu tabi zannetti Karnığa çıktı zannetti işte Bir daha de sakın dedi böyle şeyler konuşmak yok Niye? Allah bize rızkımıza kefil yiyecek oraya rızkımızı gönderir Nerede kalacağımız belli değil Allah bilmiyor mu dedi nerede kalacağımızı Sakın bir de öyle konuşma falan da Estağfurullah falan dedi Vakti ki İdris Aleyhisselam'ın durumu sağlam Bir sıkıntı yok Efendim Dedi ki sonra e, Akşam oldu gittiler işte gece karandı Bir yerde kaldılar Bir rızık geldi Nereden geliyor? Allah gönderiyor Yerden de bitirebilir, Sofra çıkar gökten de sofra iner. İsa Aleyhisselam'a gökten sofra indi mi? Kur'an'da sofra suresi var mı? Adı ne? Maide suresi ne demek? Sofra işte. He? Yunus Emre'ye bile sofra indi de. İdris peygambere mi inmeyecek? İyi. İki tane dervişle Yunus Emre e, arkadaş oldu. E, dediler Yunus Emre'yi de tanımıyorlar. E, bil, adını duymuşlar da şimdiki gibi resim mesim yok tabii. Büyük Veli diye duymuşlar ama tanımıyorlar. Adam beyaz Pestamiği bile Tanımıyorlar da. Geldi birilerinin yanına. Onlar da onu çok methettiler. O da bırakın şu bozuk adam falan diye kendisinin aleyhine konuştu. Bir de dayak yedi. Hala demiyor ki ben Beyazıt Bestabi'yim. Öpün elimi falan. Kürek gibi bir de uzatıyor ya bizim bazı hocalar şeyhler böyle. Hoca Beyazıt Bestabi dayağı da yiyor. Demiyor ki ben sizin methettiğiniz adamım. Diyor ki bırak siz bozuk adamı diye falan. kendisine seviyor falan sen nasıl evliyaya söversin diyorlar dövüyorlar <gülüyor> Yunus Emre de gitti dervişlerle iki derviş bunu yanaştırmıyorlar falan ya, diyorlar sen bize ayak koyduramazsın. onlar da çok ileri seviyede tasavvufta çok ilerlemiş keşif keramet kırıla gidiyor Yunus Emre de dedi ki ya, ya ben de size gelim arkadaşım ben de zikrederim şükrederim ne var dedi falan dediler dur bakalım neyse Biz de arkadaş olmanın ağır şartları var falan falan. bir gün geldi hemen akşama kadar gittiler aç açık bir yere konakladılar. Onlardan birisi bir dua etti. Efendim? Bir sofra indi. O sıra bir gün geldiler. Öbür arkadaşı. O da dua etti. Bir sıra Yunus'a geldi. Dedik ya Rabbi dedi. Ben şimdi rezil etme beni dedi. Bunlar dedi bu işi alışmış dedi yani. Kerametler kırılak gidiyor. Ben dedim bu işlerde senin... İltifatına namazlarımın mertebem nedir bir şey bildiğim yok. İçinden dolayı de dedi ki ya Allah dedi. Bunlar kimin hürmetine istiyorlarsa dedi. Bana da onun hürmetine ver dedi. Dualar gizli. İki sofra geldi. Ondan sonra ay mübarek sen ne mübarekmişsin falan dediler. Ondan dedi ya dedi Sorma sahip dedi siz kimin hürmetine istiyorsunuz dedi. Dediler ki bir Yunus Emre var Allah dostu velilerden dediler. Bize onun hürmetine istiyoruz. Sofralar geliyor yiyoruz dediler. Anladın? E İdris Aleyhisselam'a sofra mı gelmeyecek? Koca peygamber. Sofralar Sofra geldi. Şimdi İdris Aleyhisselam Eczna Aleyhisselam'a dedi ki hadi buyur yedir. Ye, İdris Aleyhisselam dedi ki vallahi sana peygamberlik nasip eden Allah'a yemin ederim iştahım çekmiyor dedi. Bu sefer İdris Aleyhisselam baktı ki sen dayanamazsın dedik ama biz dayanamayacağız herhalde dedi. Biz yemek geldi yiyeceğiz bu yemiyor. <gülüyor> bu sefer anladı ki bak o çoban oradan yemek alalım dediğinde de derdi süt değil çünkü şimdi geldi sofra yemiyor İdris Aleyhisselam dedi ki e ben dedi beşerim dedi ben mecbur yiyeceğim dedi biraz İdris Aleyhisselam yemeği yedi kalktılar namaza sabaha kadar kılıyorlar kılıyorlar kılıyorlar kılıyorlar İdris Aleyhisselam tabi bayağı bir yorgunlaştı gecenin sonuna doğru hafif böyle bir uyukluyacak yorgunlaşacağım Ezda Aleyhisselam ne uyku var ne esnemek var ne başını eğme. namaz devam bin sene kılar <gülüyor> Dünya kurulmadan kıyama durmuş melek var. Hala rüka eğilmemiş. <gülüyor> Allah Allah. İdris Hacan baktı arada bir ayılıyor böyle. Bakıyor bu sıralı namaz yemek de yemedi. Falan. Allah Allah dedi. Hayırdır inşallah dedi. E ben şaşırdı. Yahu dedi ben dedi ibadette benden daha kuvvetli insan olduğunu dünyada bilmiyorum. Bildirilmedi bana. Ama sen benden kuvveti çıktın dedi. halbuki o insan değil. Ama öyle zannediyor. Bu benden daha kuvvetliymiş dedi ya. Ben ibadetimi küçümsemeye başladım dedi. Ben ne yapıyormuşum ya? Bu yemiyor, uyumuyor. Ondan sonra sabah oldu. Yine yola devam ettiler. Bir üzüm bağına geldiler. Gündüzün sonuna doğru. <gülüyor> Azrail Aleyhisselam dedi ki ey Allah'ım peygamber. Akşam nereye gideceğimiz belli değil. Birkaç salkın üzüm dedi. <gülüyor> Şimdi o dedi ki. Yahu dedi. Allah ben sana demedim mi bir daha böyle şeyler söyleme. Allah rızkı kefil. Nerede gecelersek oraya rızkımız gelir. Yine akşam oldu. Rızıklarını Rabbim gönderdi. İdris Aleyhisselam yedi. Ezra Aleyhisselam'a dedi. Ya buyur ye. E Allah'ın peygamberi dedi. Hiç canım çekmiyor dedi. Yine yemeyince Ulan, demek bu üzümü kendine istemiyormuş dedi. Kalktılar namaza. İdris Aleyhisselam gecenin sonuna doğru biraz dalıyor falan. Yorgunluk bastı. Ezra Aleyhisselam. Ne yoruluyor. Ne uykusu geliyor. İdris Aleyhisselam dedi ki Canım el kudret elinde olan Allah aşkı için bana doğruyu söyle. Sen insan değilsin dedi. <gülüyor> ölüm meleği de yalan mı söyleyecek hiç Melek yalan söyler mi? E dedi, olabilir dedi yani. <gülüyor> Ecen,leştim be adam. Ben Adem oğullarından değilim. dedi Azam dedi. Ya kimsin? Dedi, "Ben melekülme, ben ölüm meleğim. Dedi ki, "Bana bak bir emir mi aldın da geldin?" Ömür <gülüyor> tefi bir emrin yani vaktimiz mi geldi? Dedi ki, bir emir alıp gelseydim, iki gündür sen gezemezdin dedi. Lev umirtu fike bir emrin manazartuke. Göz açtırmazdım sana dedi. Lakin dedi, ben seni Allah için seviyorum. Allah'tan izin aldım, senin sohbetinde arkadaş olarak geldim. İdris Aleyhisselam dedik ya üç gün, üç gecedir beraber geziyoruz. Bu kadar mahlukatın, hayvanların canını da bağlıyor. Denizdeki balık balığın canı çıksa Ezrail Heslam alıyor. Yani bütün canlıların canını o alıyor. Ya üç gün üç gecedir hiç yanımdan ayrılmadın dedi. Bu arada dedi hiç ölen olmadı mı bu kadar mahlukatta? Şimdi soruyorlar ya trafik kazasında on kişi bir anda öldü bu Ezrail Heslam hepsinin canını birden nasıl aldı? Böyle soruyorlar ya filozoftikler. İdris selam da ona o zaman sordu onu. 5000 sene evvel, 6000 sene evvel. Dedi ki ya hiç kimse ölmedi mi dedi. Ve Ledi ikrama kebini buet yani bi Allah bela hey Allahın peygamberi sana nübüvveti ikram eden Allah hakkı için ölmez mi dedi ne kadar canlının canı çıktı dedi üç günde inni mag min hainira eid sen gördüğün zamandan beri ben senin ney? Ve inni akbudu nefsem ben ümürk bir <gülüyor> kabzı nefsiyi fi mesârik ard ve maqarib ya وَمَدْ دُنْيَا كُلُّهَا عِنْد۪ي illa بِمَنْزِلَةِ الْمَا اِدَيْا بَيْنَيَد۪ي الْرَجُلْ يَمُدِّيَ دَوْلِيَ تَنَاوْلَ مِنْهَا maşa. Bilgiye bak. Şu ilme bak. Ben seninle duruyorum ya dedi. O anda kimin canını almam emrediliyorsa, doğularda, batılarda, dünyanın, alemlerin neresinde kimin canı alınacaksa, onu da o arada alıyorum dedi. E dedi bu nasıl iş? Dedi ki bütün dünya benim gözümde, Adamın önündeki sofra mesabesindedir. Elini uzatır, sofradan nasıl alırsa oradan alıyorum dedi. Cımbız gibi, yani çekerim alalım. Anladın mı şimdi? Tam Fatih Altaylı'nın soracağı tipler yani sorulardan mesela. Cevabınız hazır olsun. Ondan sonra da hoca sen bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Yani mübarek senin gibi gazete okusam bir şeyden haberim olmaz. Ben tefsir okuduğum için haberim oluyor. Şimdi bunu gazetede yazmaz ki. Ondan sonra diyorlar, cübbe hocanın reytingi yüksek. Niye yüksek? E millet diyor ki kimseden duymadıklarımızı duyuyoruz. E ben uydurmuyorum ki. E kimse kitaba bakmıyor ki. Hocalar nasıl ilahiyattan profesör oldum etiketim var diye sallıyor. Hiç kitaba bakan yok. Halbuki kitapta bunlar var. Ona soruyor nereden buluyor ya cennette ne yiyeceğine kadar anlatıyor. E hadisler hepsini anlatıyor. Ama sen kitap okumuyorsun ki. Hey, hevai nefse kaldı aziz tefsiri, hadis tefsiri fıkıh kaldın ya anda? Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Her alim, her rabit bu zamanda, hocası, sofusu diyor tefsir hadisi bıraktı diyor. İsmet Baba 150 sene evvel, 200 sene evvel. E de nerede tefsir okuyan var hadis? İlimler buradan çıkar. İdris Aleyhisselam dedik. Sen hangi Allah'ın hatırı için beni seviyorsun ya? Ben de senden istiyorum, Benim senden isteklerim var. Ne olur onları yerine getirir misin? Ne istiyorsan işte ey Allah'ın peygamberi Dedi ki istiyorum ki bana bir ölümün acısını tattırasın. Dedi ki bu ruhumla cesedimi dedi böyle bir ayır. Ölümün tadını bir efendim tadayım. Sonra ruhumu bana geri iade edersin. Dedi ki bir bunu ben Allah izin vermeden kimsenin canını alamam. Sonra geri hiç veremem. Bir. İkincisi dedi kalırsın öyle demek istedi. Ondan sonra, hadi aldık nasıl vereceğiz dedi. Bir daha bir şey var dedi. Sen niye istiyorsun dedi bunu. İdeş adam dedi ki, yav dedi ara sıra uykum geliyor dedi. İbadet ederken böyle bir uykulama oluyor ya dedi. Bu ölümün acısını tadarsam uykum uykum kalmaz ölünceye kadar bir daha uyuyamam dedi. Ya dedi sen iyi bir şey istiyorsun ama Rabbimden izin istiyorum. Şu anda izin istiyorum. Allah, mevlale o anda görüşüyor izin istiyor. Biz, bizim de imkanımız var. Ellerimizi açsak ya Rabbi desek Bir kul ya Rabbi desen Buyur kulum diyor Allah Ama biz tabi duyamıyoruz Duyamayınca da ya hiç nida gelmiyor Bir şey gelmiyor Hoca diyor ki nida gelir şöyle olur Şu namazı kılana nida gelir falan Bana da bir şey geldi yok Boşuna kılıyoruz senelerdir falan Böylesin şeytan adamı gavur eder Ya herkese duyururlar mı? Sen melek misin Ondan sonra Dedi ki Rabbimden izin istedim. Rabbim izin verdi. Hemen oracıkta canını aldı. Ruhuyla cesedini birbirinden ayırdı. İdris aleyhisselam düştü öldü. Allah. Tamamen öldü. Sonra Allah ruhunu iade etti. Böyle başladı yüzünü silme. Kalktı böyle. Öldü ya Allah Allah. Dedi ya Nebiye Allah. Allah ben seni çok sevdim. Arkadaş olmaya geldim. Hiç istemezdim dedi sana bir böyle acı tattırmak benim niyetimde yoktu. Sen istedin dedi ben. Ben ne yapayım? Dedi ki nasıl buldun ey ölüm meleği? Ben çok rivayetler biliyorum. Ayetler, hadisler tabii peygamber o da vahiyen muhatap ama dedi bu ölüm benim duyduğumdan, bildiğimden çok daha zormuş dedi. Hatta bir vaat diyor ki canlı bir koyunun cesedinden Canlı canlı diriyken postunu soymak gibi acı geldi diyor. Biz nasıl öleceğiz belli değil. Allah iman selameti nasıl. Ya Rabbi ölümün acısını tattırma ya Rabbi. Her gün yüz kere Esselamu Aleyke Eyühen Nebiyyü ve rahmetullah ve diyen öldüğünü hiç fark etmeden ölür diyor. Esselamu Aleyke. Eyühen Nebiyyü ve ve Berekatuh. Sonra Dedi ki bir isteğim daha var. Buyur o nedir? Ya bir cehennemi de görsek dedi. Şöyle bir kenarından baksam dedi. Dedi ki senin cehennemle ne işin var Allah'ın peygamber? Allah seni uzak etsin dedi ya. Sana hiç göstermesin sen niye istiyorsun dedi. Böyle bir şey. Ben umarım ki sen cehennemi görmeyeceksin. Ehlinden olmayacaksın. Yok yok dedi. Allah'tan daha çok korkmam için bir bir cehennemi de görmekte fayda var. Dedi. Korkum artsın. Korkum Dedi Mevla'dan izin isteyelim. Mevla'dan izin istedi. Rabbim izin verdi. Cehennemin kapılarından İdris Aleyhisselam'ın ne yapıyor? Ne yaptı biliyor musun? Kanadını aldı. Öyle istasyona gideceksin. Benzini kontrol edeceksin. Mazot bitti mi? Pilot uyudu mu? Sarhoş mu? Bilmem. <gülüyor> Kanadını aldı gitti. Bir anda nereye gidiyor? Cehennemin kapısına. Allah Allah. Miraç gecesi Rasulullah gitmedim. mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemin kapılarından bir kapıdan getirdi. Bekçiye seslendi. Selamun aleyküm aleyküm selam. Kimsin dedi cehennemin bekçisi. Ölüm meleğiyim dedi. Başladı titreme. Çünkü onlarda da ölüm var ya. Bir emir mi aldınız efendim dedi benim hakkımda gidiyor muyuz dedi. O dedi ki yok yok bir şey yok dedi. Emir alsam zaten sana dedi. <gülüyor> Gel bak falan diye çağırmazdım dedi seni. Herkes korkuyor Sen dedin bir melekler de korkuyor. Herkes ölecek. Küllü nefsin de katülmüyor. Her insan ölecek demiyor Kur'an. Her canlı ölümü tadacak diyor. Bu sefer, bu dedi Allah'ın peygamberi idir sadece. Evet, mevladan izinliyiz. Cehennemden kapısından aç, bir kenarından köşesinden bize göster. İğnenin deliği var ya, gözlen görülmez ha. İğnenin deliği kadar cehennemden bir yer açtı öyle bir ses öyle bir sıcaklık ve hararet koptu ki İdris Aleyhisselam bayıldı düştü. İğnenin deliği kadar yerde. Ayıldıktan sonra dedi ki şey işte, hemen ezalet sem dedi kapatın kapatın dedi. Vallahi böyle. İğnenin deliğine ne, ne geliyor bak. Öyle gürültü var Allah'ım yarab. Bu gürültü zaten hiçbir işkence olmasa gürültü yeter ya. Koku yeter. Hapishanede ben bandırma cezaevinde o, yanımda tavuk şey vardı fabrikası öyle bir koku var o bandırma cezaevinin yanında bir de yaz var ya sıcakta kaldım orada aman ya rabbi dedim yani. İnsan birkaç ay fazla yatar da başka bir yerde yatsın. Bu nasıl kokudur ya Resulullah? Yani cehennemdesin kokudan bir azap. Gürültü ne demek biliyor musun gürültü? O gürültü adamı ne yapar ya? Sıcaklık hiç dayanılmaz. Allah, Allah. Ya Rabbel Alemin Ölüm meleği hemen ayıldı. Şey, ee, İdris nebi bayılmıştı. Ayılınca Ezra Zeynep yüzünü sildi. Dedik ya o hiç dedi biz senden iki gün arkadaşlık etmeye geldik. Çok sana da sıkıntı verdik falan. Yok dedi. Ben istedim dedi. Nasıl gördün durumu dedi vallahi. Ben cehennemi vahiylerden biliyordum ama bildiğimden çok daha feca atmış dedi. Ey ölüm meleği bir hacetim daha kaldı. Başka da bir şey kalmadı. Ne o? Cenneti de bir gösterdi. Dedi ki Allah'ımdan izin isteyeyim. Mevla müsaade etti. Ya yani Allah müjde dedi. Sen cennet, cennet ehlindensin. Cennetin ehlinin en hayırlısı peygamberler sınıfındansın. Yakında zaten cennete gideceksin. Fakat şu anda nelüzüm var. Dedi benim senden isteğim. Rabbim de izin vermiş. Bir görmek istiyorum. Cennete aşkım, hırsım, talebim daha kuvvetlensin. Aldı cennetin kapıları da birine götürdü. E, Rudvana seslendi. İçeriden bazı bekçiler, görevliler buyurun kim o? Dedi melekül mev, ölüm meleği. Başladılar titremeye dediler. Bir emir mi aldınız bizim hakkımız? Yok dedi bir emir almadım. Allah'ın peygamberi İdris Nebi'yi gel. Cennetten bir açın da biraz görecek. Cennete girdi. O serinlikler, o hoş kokular, o rayhanlar. Allah kalbi bütün oraya takıldı şey daha kapı açıldı içeri tam girmeden dedi ki bir de girelim de dedi biraz bir şey yiyelim meyvelerden falan da yiyelim içeri girmek istiyor biliyor musun girince bir daha çıkmamak için bir de dedi suyundan içelim dedi daha çok isteğim artar ibadete karşı hevesim artar ya buyur gir dedi girdi meyvelerden yedi cennet suyundan içti ölüm meleği dedi hadi dedi çıkış zamanı geldi dedi efendim Allah seni peygamberlerle beraber kıyamet günü zaten cennete getirecek dedi. Şimdilik bu kadar dedi. Ama İdris aleyhisselam bir ağacın dalına tutundu. Dedi ki, Ben buradan çıkmam. İstersen de seninle mücadele ederim. İdris aleyhisselam, Ezra aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi ben bu kadar yetkili değilim. Bunu burada cennette bırakma. Dünyadan aldık cennete transfer oldu. Ben dedi bunun şey benim elimde değil. Ne olacak? Bu dedi benle mücadele etmiyor. Allah-u Teala gazil husumete. Tutuş ondan bir dedi. Mahkemeye tutuş onlan bakalım. Kim haklı çıkacak? İkiniz de delillerinizi ortaya koyun. Şimdi İdris Aleyhisselam ölüm meleği dedi ki sen de ne bana karşı ne delil getireceksin dedi ya. Ayetlerden delil getireceğim dedi. Birinci ayet küllülerse her canlı ölümü tadacak. Ben de tattım mı? dedi tattın. Peki dedi. Cennete girenler diyecekler ki biz artık ölmeyeceğiz. Dünyada bir kere ölüm var onu da tattık diyecekler dedi. Ben de bu lafı söylemeye hakkım yok mu dedi. E var. Peki dedi Allah bir daha bir, bir kulunu iki kere öldüreceğine dair bir ayet var mı dedi. <gülüyor> yok. Ve inninkum illa vari dua Can Allah'a rübkihat men hepiniz cehenneme uğrayacaksınız. Peygamber olsun, veli olsun. Herkes bir cehenneme uğrayacak. Bu kesin Allah'ın kararıdır. Meryem suresinin ayeti. Çünkü Sırat köprüsünden geçilecek. Sırat'ın cehennemin üstünde kurulacak. Hani cehennemde yanmayacak ama oradan geçecek, uğrayacak. Yolu geçecek. Müslüman geçerken cehennemin alevi sönecek. Cüz'amun fekade nuru kelebi. Cehennem hatta seslenecek. Çabuk geçenin imanının nuru benim alevimi söndürüyor. Ben dedi cehenneme uğradın mı dedi? Allah'ın kesin kararı ya, herkes uğrayacak. Uğradın. Peki şimdi cennette miyiz, cennetteyiz. Allah Teala'nın bu ve mu'minabin muhricin cennet ehli cennetten çıkarılacak değildir. Ben de buraya girdim mi dedi? E girdim. Girdikten sonra çıkmak yok. Allah'ın hükmü böyledir. Onun için ben burada kaldım dedi. Efendim, eee Allah Teala ölüm meleğine vahyetti ki Ezra Aleyhisselam dedi ya Rabbi ben buna ne cevap vereyim? Mevla buyurdu ki Hasamaki Abdi İdris İdris kulum seni mağlup etti. Fevizzeti ve celali izzim celalim hakkı için inne fî sâbık ilmi kable an ehlûkau ve nûlâ mevte aleyillel mevte telletî matâ benim ezeli ilmimde ben biliyordum ta onu yaratmadan önce biliyordum ki o bir öldü dirildi ya senin vasıtanla ondan başka bir daha ölmeyecek. Ben onu ezelde karara bağlamıştım zaten. Venne bir Bu şimdi de senle girdi ya o vakit cennete gireceğini de ezelde yazmıştım dedi. Venne bir Oradan da çıkmayacağı da kazada kaderde var. Fedaiye melekelme. Ey ölüm meleği dedi. Öyleyse onu bırak. Eee kuvvetli çıktı dedi. Seni de mağlup etti. Böylece İdris Aleyhisselam cennette karar etti, yerleşti.